Evet sevgili öğrenciler. Şimdi e, bu haftanın konusu olan stratejik hususlarda müşriklerden yardım istememe ve millet sevgisi hadisleri hakkında e, bazı hususlara işaret edeceğiz. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kısacası. Biz müşrikten yardım istemeyiz. Millet sevgisiyle alakalı bir başka rivayet. Kızının Vasile bin Elleska radıyallahu anhadan naklettiğine göre o şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü kavmiyetçilik nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulüm ve haksızlıkta kavmine yardımcı olmandır." buyurdu. Evet birinci hadisimizde. Ayşe radıyallahu gelen Enha'dan gelen rivayette Hazreti Peygamber'in İnnâ lâ nesta'inu nesta bi müşrikin ifadesi yer almıştır. Ee, şimdi bu e, rivayete baktığımız zaman rivayetin kaynağına öncelikli olarak Darimi'nin Siyer'inde yani kitab Siyer'inde geçmektedir. Ee, bununla beraber Ebu Davud Cihat'ta İpli Cihat'ta ve Ahmed bin Muhammed'in Müsner'inde bu rivayetler geçmektedir. Şimdi ilgili rivayetlere baktığımız zaman Allah'ın birliğine inanan Müslümanların tevhid dışı inanç sahiplerine karşı tutumunu belirleyen hadisi şerifin sebebini se sebebi sayılabilecek bir olayı Ebu Davud sünnelinde şöyle zikretmektedir. Savaşlardan birinde müşrik bir adam emrinde savaşmak için Resulullah'a gelir. Yani şu rivayetin sebebi e, burudu dediğimiz rivayet budur. Savaşlardan birinde müşrik bir adam emrinde savaşmak için Resulullah'a geliyor ve müracaat ederek ona şöyle diyor. Ancak Hz. Peygamber ona evine dön biz müşrikten yardım istemez ve kabul etmeyiz buyurur. Müslim'in rivayetinde olay daha çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru yola çıktı. Haretül-ü varınca Cesareti ve kahramanlığı ile ünlü bir adam arkadan gelip Hazreti Peygamber'e yetişti. Müslümanlar adamı görünce sevindiler. Adam Hazreti Peygamber'e emrine girmek ve seninle birlikte savaşıp ganimet elde etmek için geldim dedi. resul Ekrem Allah'a ve Resulüne inanıyor musun diye sordu. O da hayır dedi. Öyleyse dön ben bir müşrikten asla yardım kabul etmem buyurdu. Buradaki rivayete baktığımız zaman yani Müslüm'de geçen rivayetin e, daha ayrıntılı olan kısmına baktığımız zaman öncelikli olarak Hazreti Peygamber'e destek vermek için gelen adam esasında Allah'a ve Resulüne iman ettiği için değil yani tevhid inancına sahip olduğu için değil savaşta ganimet elde etmek için geldiğini sormazsa e, en başında bunu zikretmiş oluyor. Ve e, buna karşılık da Hazreti Peygamber ben bir müşrikten asla yardım kabul etmem buyurmak suretiyle onun yardımını cesareti ve kahramanlığıyla ile ünsalmış olmasına rağmen maddi desteğe rağmen ne yapıyor onu geri çeviriyor. Hazreti Ayşe diyor ki adam gitti acın yanına vardığımızda tekrar gelip yetişti. İlk teklifini tekrarladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de önce söylediklerini tekrar etti. Öyleyse dön. Ben bir müşrikten asla yardım etmem, kabul etmem buyurdu. Adam ayrıldı. Sonra bedada bize tekrar yetişti. Üçüncü kez teklifini yeniledi. Hazreti Peygamber Allah'a ve Resulüne inanıyor musun diye tekrar sordu. Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona o halde hadi bizimle yürü buyurdu. Hadisimizin Ahmet bin Hamber'in üstesindeki rivayetinde ise Hazreti Peygamber'in biz müşriklere karşı müşrikten yardım istemez ve kabul etmeyiz. Buradaki püf nokta burası. Müşriklere karşı müşrikten yardım istemez ve kabul etmeyiz. Bir başkasında ise biz müşriklere karşı sadece Allah'tan yardım dileriz buyurduğu kaydedilmektedir. Dolayısıyla buradaki bütün tarihleri bir araya getirdiğimiz zaman, bütün tarihleri bir araya getirdiğimiz zaman esasında söylenmek istenen sözün, ya da aktarılan sözün daha geniş boyutuyla, daha geniş perspektiften meseleye yaklaşılması gerektiğine dair, e, burada gördüğümüz gibi bize bir örneğini sunmaktadır. Yani, usul olarak önce onu belirteyim, daha sonra hadisin anlamı üzerinde konuşacağız. Demek ki bir rivayeti sadece kendi e, çerçevesinde değil, diğer tarihleriyle beraber dikkat alıp ona göre değerlendirmemiz lazım. Ki ona göre değerlendirirsek daha e, hadisin anlamının keşfetme noktasında ya da hadisin anlamını tespit etme noktasında geniş bir perspektife bakış açısına sahip oluruz. Aksi takdirde sadece tek bir rivayetin tek bir cümlesinden hareket ederek bir neticeye varmamız her zaman sağlıklı olmayabilir. Evet hadisimizde kabul edilmediği görülen müşrik yardımı özellikle fiili ve askeri yardımdır. Bunu tabi günümüze yönelik elbette pek çok sebebi var. Yani bunun gerekçelerini görebilirsiniz. Müşrik ordusunu veya askerini bilhassa müşriklere karşı yardıma çağırmanın müşrik ordusunu veya askerini bilhassa müşriklere karşı yardıma çağırmanın veya onlarla birlikte hareket etmeye razı olmanın doğru olmadığı bu çerçevede anlaşıl, anlaşılmaktadır. Zira sonuçta hak iddia etmesi, ganimetten pay istemesi gibi hukuki meseleler veya güçlü ise girdiği topraktan çıkmamak gibi fiili durumlar doğabilir. Öyle zannediyorum ki buradaki bu e, 4 satırlık cümle, 4-5 satırlık cümle herhalde günümüzde ya da bundan bir asır öncesine varıncaya kadar, oradan itibaren başlayalım, e, günümüze gelinceye kadar, Müslümanların hangi hal ve şartlarda yaptıklarının nedenini doğru olup olmadığını din nokta nazarından, din açısından ya da Hazreti Peygamber'in sünnetinin tespiti açısından ne derece isabetli olup olmadığını herhalde takdir edersiniz ki rahat ve net bir şekilde görebiliriz. Demek ki burada, buradaki şu durum nedir? Fiili ve askeri yardım. Yani üstelik de müşrik ordusunu veya askerini bilhassa müşriklere karşı yardıma çağırmanı onlarla birlikte hareket etmeye razı olmanın doğru olmadığı. Zira sonuçta bakın sonuçta şimdi fiili ve askeri anlamda siz onlardan yardım isterseniz hak olarak yani hukuk çerçevesinden bakıldığı zaman karşı tarafında yardım istenilen e, müşrikin de hak iddia etme durumu söz konusudur. Yani ganimetten siz ona ganimet demeyin. Elde edileceği olan topraklardan ya da şundan bundan petrolden. Artık bunu güncelleyebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Hak etme iddiası vardır. Dolayısıyla sadece saf anlamda bir yere yardım etmek değil. Sonucuna da katlanılması gerekiyor. Ya da savaş esnasında kendi inancını paylaşan düşman tarafına geçerek bir başka önemli nokta da şu. Savaş esnasında kendi inancını paylaşan düşman tarafına geçerek Müslümanlara ihanet etme ihtimali de söz konusu olabilir. Nitekim bunun benzerlerini tarihte çok görüyoruz. İnancında doğru getirmiş olanın sözüne sadık kalacağını kim garanti edebilir? Elbette kimse garanti edemez. Dolayısıyla da tepbir almak da bu noktada önem arz etmektedir. Müşrikten müşriklere karşı yardım kabul edilmeyeceği kaydı, müşrikten müşriklere karşı yardım kabul edilmeyeceği kaydı, müşrik olmayanlara karşı özellikle de Müslüman ülke ve devletlere karşı müşriklerden yardım alınabileceği anlamına tabii ki asla gelmez. Belki tam aksine müşrikten müşriklere karşı bile yardım kabul edilmezse diğer din mensuplarına hele hele Müslümanlara karşı yardım istemek kesinlikle çok iyi anlamda caiz olmaz demek olur. Ashab-ı kiramın gelişine sevindikleri ünlü bir savaşçıyı Sırf henüz Müslüman değil diye Hz. Peygamber'in geri çevirmesi, bakın şimdi burada burada satı aralarında çok önemli noktalar var. Ashab-ı kiram gelişine sevindikleri ünlü bir savaşçı yani maddi destek bize geliyor diye maddi destek bize geliyor diye Ashab-ı kiram sevinmiştir. Ancak henüz Müslüman olmadığı için de, Müslüman olmadığı için de Hz. Peygamber onun teklifini geri çevirmiş ve bu noktada inanç birliğinin özellikle İslam imanının her şeyin üstünde bir değer olduğunu göstermesi bakımından son derece anlamlı ve eğitici bir tavırdır. Durum ne olursa olsun her şeyden önce İslam'ın insanlardan beklediği Müslüman olmalarıdır. Olayı Hz. Ayşe'nin anlatmış olması ve bilhassa ağacın yanına vardığımızda ifadesi ve Hz. Ayşe'nin Bedir Harbi'ne işrak etmediği birlikte düşünülürse olayın ya Bedir Harbi'ni geçmeyip bir başka seferde cereyan etmiş olduğu veya Hazreti Ayşe'nin o olayı yaşayanların ağzından onlardan biriymiş gibi anlatmış olduğu sonucuna vardır. Yani bu olayda esasında tarihi açıdan baktığımız zaman bu olayda Hazreti Ayşe e, Bedir Savaşı'na katılmıyor. Bu olay büyük bir ihtimalle kendisi değil e, başka birisinden duymuş ve bunu sanki Orada oradaymış gibi anlatmaktadır. Nitekim zaman zaman bunun örneklerini çok görüyoruz. Mesela bazı sahabiler henüz daha Müslüman olmadığı halde e, sanki bir bir olayda imiş gibi kendisinin anlattığını görüyoruz. Daha doğrusu nakleden kişi o şekilde nakletmiştir. Bir başka ifadeyle hadis tarihinin örnek verelim. Bir sahabi er Hazret Peygamber şöyle buyurdu ya er da Hazret Peygamber zamanında şunlar şunlar vardı derken bazen kendisinin e, dahil olmadığı bir olay karşısında, kendisinin dahil olmadığı bir olay, yani dahil olması mümkün olmayan bir dönemdeki bir olay bahsetmiştir. Ama o olayı esasında başka arkadaşından duymuştur. Ve e, duyduğu şey, duyduğu şey de kendisinin e, içerisinde olmadığı için, hali daha sonra sanki e, olmadığı halde nasıl oldu anlatılır gibi bir insanlar kafasında şüphe doğar. Biz şunu biliyoruz. Bunu zaman zaman da söylemişimdir. Ee, sahabeden bir kısmında zaten şöyle demiştir. Biz Aile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya da Ra'ytun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve demişse kesinlikle bunu biz her zaman Hazreti Peygamber'den duyduğumuz ya da gördüğümüz anlamına gelmez. Biz bunu arkadaşlarımızdan bir kısmından duymuşuzdur. Fakat onların yalan söylemeyeceğini onların bu konuda bizatihi kasıtlı olarak yalan söylemeyeceğini bildiğimizden dolayı duymuş gibi anlatırız demek dedi. Dolayısıyla bu gibi sahabenin duymadığı halde ya da görmediği halde takım şeyleri görmüş gibi aktarmış olması ya da ondan adına aktarılmış olmasının çok da fazla bir problem teşkil etmediğini burada başlangıçta belirtelim. Ancak bilgi itibariyle bunları bilmekte de fayda vardır. Hz. Peygamber'in Mekke döneminde Tayyip dönüşü bir müşriğin emanını kabul ederek Mekke'ye girdiği bir gerçek. Şimdi burada farklı bir konuya değiniyoruz. Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde Tayyip dönüşü bir müşriğin emanını, tabii bu o dönemde eman önemli bir kavram. Mekke'ye girdiği bir gerçek. Bu teminat kabulü olayıyla hadisimiz arasında bir çelişki var gibi gözüküyorsa da aslında iki olay çok farklıdır. Eman kabulü bir anlamda siyasi destek kabulüdür. O da iktidar yani devlet olmadan önceki döneme aittir. Halbuki müşrikten fiili ve askeri yardım kabul etmeme olayı Medine İslam Devleti'nin teşekkülü sonrasında gerçekleşmiştir. Öte yandan aynı şekilde Hz. Peygamber'in Huneyn Harbi'nde henüz Müslüman olmamış olan Safan bin Ümeyye'den Hayber gazetesinde de Beni Kaynuka Yahudilerinden yardım istemiş olması Hazreti Peygamber'e tercih hakkı tanılan bir konuda bu hakkın şartlara göre farklı şekilde kullanılması anlamına gelecektir. Ayrıca beni beni Karioka Yahudilerinden yardım istemesiyle ilgili rivayetin zayıf olduğu da unutulmamalı. Burada usulen yani usul yoldan vermiş olan bir bilgi var. Hadisimize dikkat çeken başka bir husus da şu olsa gerektir. Rasül Ekrem Efendimiz cesaret ve kahramanlığıyla ünlü olan ve hadisimizde adı verilmeyen o zatın kahramanlığını gösterip ganimet alma arzusunu iyi bildiği için onun bu durumunu hidayetine vesile kılmak istemiş. Yani Müslüman ol teklifiyle ısrarla Allah ve Peygamber inanıp inanmadığını sormuş. Biz müşrikten yardım kabul etmeyiz buyurmuştur. Böylece eğer bizimle beraber olmak isteriz, istiyorsan önce iman etmelisin demek istemiş. İmanı vazgeçilmez şart olarak ileri sürmüştür. Bu muhatabın durumuna göre bir iman çağrısı olmuştur. Bu sadece tebliğdeki bir yöntemdir. Nitekim üçüncü müracaatına adam inandım diyerek Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz bu tavrıyla insanların özel durumlarını dikkate alarak onların iman etmelerini sağlayacak tarzda davranmanın uygun olacağını da aynı zamanda göstermiş olmaktadır. Yani yukarıdaki e, biz müşriklerden yardım istemeyiz şeklinde çok kısacık bir sadece bir yerden alıntılı yapılan rivayetin e, geniş dağılımına yani geniş rivayet yelpazesine baktığımız zaman bunun arka planının neler olduğunu nasıl olduğunu ve bizim açımızdan yani Hazreti Peygamber'in sünnetini test etme açısından tebliğ mekanizmasında nasıl ve ne şekilde davranılması gerektiğine dair bize oldukça e, bilgiler vermektedir. Ve bunu biz kendimize, kendi zamanımıza, kendi dünyamıza yapmamız gerekiyor, güncelleştirmemiz gerekmektedir. Bununla beraber bu rivayet ya da bu rivayetin diğer uzantıları ile beraber İslam bilginleri bu konuda farklı görüşler beyan etmişlerdir. Özellikle müşrikten yardım kabul etme konusunda bu farklı görüşlerin özeti şudur. İmam Malik ve İmam Ahmet'e göre kafirden asla yardım istenmez. Şafi'ye göre ise Müslümanların az olması ve kafiri Müslümanlar hakkında imniyet beslediğinin bilinmesi halinde kafirden yardım istenebilir. Kafirlerle yapılan savaşta münafık ve falsıklardan yardım istenir diye böyle bir ifade yer almaktadır. Hanefi mezhebi alimlerine göre Müslümanların safında kafirlere karşı savaşan bir kafir ve müşrik ganimetten hisse alamaz. Çünkü cihat bir ibadettir. Bu sebeple kafirler ve müşrikler cihada katılmaya ve elde edilecek ganimetten pay almaya ehil değildirler demektedir. Herhangi bir sebeple şekilde izin alarak Müslümanlarla beraber savaşa katılacak kafir ve müşriye ganimetten pay verilmez ama uygun görülecek bir miktar hediye edilir denilmektedir. Tabii bu dediğim gibi bu kendi zamanı şartlarında e, siyasi İktisadi ve de askeri takım şatar çerçevesinde bu ulemanın vermiş olduğu fıkhi hükümler olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Peki günümüz şatararşisinin meseleye bak bakacak olursak, günümüzde bloklaşan bir dünya gerçeği yaşanmaktadır. Tabi devletler ve milletler, güvenlik, hakimiyet, sömürü ve benzeri gerekçelerle ve görüntüde inanç faktörüne dikkate almayan birlikler, bloklar oluşturmaktadırlar. Kıtaların esasına dayalı güçlü askeri organizasyonlara gitmektedirler. Ülkemizin ve bazı İslam ülkelerinin bu milletler oluşumlarda din faktörüne dikkat etmeksizin yer aldığı da görülmektedir. İslam konferansı üyesi olan ülkemizin birçok karara çekince koyması, NATO üyesi olarak Avrupa Birliği'ne de girmek için her türlü tavize razı olduğunu ilan etmiş olması ve bunun için canla başla çalışması büyük bir kargaşa ve çelişki olarak dikkat çekmektedir. Batı'nın çifte standartına maruz kalan ülkeler hep İslam ülkeleri ve onların da başında ülkemizdir. Batı kendi çıkarı olmayan olay ve yerde bu bir vakadır ve bu bir gerçektir. Her türlü manevra yapmaktan veya yan çizip kaçmaktan, bize destek vermesi gereken yerde açıkça işe karışıp ülke menfaatlerine mani olmaktan, asla çekilmemektedirler. Geçmişte de böyle olmuştur, günümüzde de böyle olmaya devam etmektedir. Haberleşme vasıtalarıyla kendi haksızlığını makul ve doğru göstermeyi ve tüm ülkelere buna inandırmayı başarabilmektedirler. Bu, hemen her olayda tekrar tekrar yaşanmasına rağmen, hala müşrik ve kafir yardımı ve desteğiyle ayakta kalınabileceği yanılgısı yönetimlerin onulmaz ve ortak bir hastalığıdır. Değişen dünya şartlarında Müşriyin yardımına muhtaç olmadan kendi imkanlarını değerlendirerek milletine ve aynı inancı paylaştığı milletlere güvenerek haysiyet ve izzet savaşı verecek, bunun her türlü tedbirini ve altyapısını, sanayini, bunun her türlü tedbirini ve alt sanayini gerçekleştirecek milli, gerçekçi ve kişilikli politikalar üretecek, bunu İslam izzetine sahip çıkmak maksadıyla yapacak yönetim ve yöneticilere metin büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Biz müşrikten yardım kabul etmeyiz çizgisi yakalanmaya çalışılmazsa, kredi alan emir almaya da alışır. Hükmü gereğince yani para alan, borçlu olan ne yapar emir almaya da alışması gerekir. Hükmü gereğince nerede ve kiminle kime karşı olacağı bilinemez. Bazen dostlarla savaşılır, Bazen can düşmanı ve bir safta birleşilir. Cepheler karışınca kafalar, gönüller ve nihayet hükümler de karmakarışık olur. Net, açık ve güçlü olanlar kalır. Bloklar ve taraflar arasında hiçbir ciddi kritere sahip olmadan gelip gidenler her defasında büyük kayıplara siniye çekme, büyük kayıplara siniye çekmek zorunda kalır. Çok ağır faturalar ödemekten yakalarını kurtaramazlar. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin günün teknolojik ortamında biz müşrikten fiili ve askeri yardım kabul etmeyiz diye, diyecek düzeye gelebilmeler için pek ciddi bir gayrete soyunmaları zarureti ortadadır. Zira kimse kimseye izzet ve iktidar ikram etmez. Ancak böyle bir halis niyete dayalı soylu adımın atılabilmesi için çoğu yönetimlerin fazla bir ümit vermediği de maalesef bir acı bir gerçektir. Oysa bize göre Orta Doğu'nun ve Müslüman ülkeleri izet Savaşı'na soğunabilmesi, müşrikten yardım kabul etmeyi çizgisini yakalayacak bir şuur ve gayrete sahip olmalarına bağlıdır. Bunun için yeterli ümit kaynağı ve uyuması gerekli sınır Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış bulunmaktadır. Peki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım. Sen mülki istediğine verirsin ve mülki dilediğinden de geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten her şeye kadirsin, müminler, müminler bırakıp da kâfirleri dost edilmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş dönüş yalnız Allah'adır buyurmaktadır. Elbette bu rivayet ve benzeri rivayetlerle ve ayet-i geçtiği üzere İzzet Savaşı, izzet Savaşı, izzet Mücadelesi her alanda ve her sahada verilmesi savaşının her alanda ve sahada verilmesi gerekiyor. İşte bunu kendi zamanımıza, kendi yaşadığımız ortama güncellemediğimiz sürece ve bu çerçevede belli bir çizgiyi yakalamadığımız sürece sürekli güçlü olmak istiyorsan. Çalışmalısın, gayret etmelisin ve gayret edilmesi gerekir. Ve bu konuda da her türlü destek verilmesi gerekir. Benim söylediğim bir şey vardı. Sık sık bunu dile getiririm. Güçlü olmanın yolu, gerçek anlamda hakim olmanın yolu ve hakimiyetinizi adaletli bir şekilde dağıtmanın yolu bilgiden ve çalışmaktan geçer. Bilgiyi sadece salt anlamda okuyup geçmek değil, okuduklarınızı üretim safhasına ve ileriye ileri yönelik bir hedefe doğru yönlendirdiğimiz zaman bir anlam ifade edecektir. Eğer biz camilerimizde ya da hutbelerimizde ya da sohbetlerimizde şurada burada vesairede Kur'an kurslarının yanına camilerin yanına eğer vaazlarda hutbelerde eğer şunları duyabilirsek ey Müslüman ey cemaat-i Müslümin, falanca yere bir kütüphane geniş kapsamlı bir kütüphane yapılacak. Buraya kütüphane desteklerinizi bekliyoruz. Ya da falanca yere laboratuvar açılacak. Her türlü laboratuvar. Fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı vesaire vesaire. Yani teknolojik anlamdaki tabi bunları şu anda devletimiz yapmakta ayrı bir şey. Yani ancak bunu bir şuur olarak Müslümanların kafasında bunu bir ibadet haline getirmelerinin sağlamamız gerekiyor. Bakınız, camiye verilen yardımı bir ibadet kabul eden, kuran kursuna verilen bir yardımı ibadet kabul eden, ana teknoloji yapılacak bir yardımı, laboratuvara yapılacak bir yardımı, kütüphanelere yapılacak bir yardımı ibadet olarak kabul etmeyen bir zihniyeti düşünce hiçbir zaman ayakta kalamaz. Bunu bir kere bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yani bunu buna kızanlar olabilir, kızacaklar da olabilir. Ama şunu bilmemiz lazım: İzzet ve şerefimizi dünya konjektörlerini kurtarmak istiyorsak ve muhafaza etmek istiyorsak, bir bütün halinde top yakın olarak bu işe sarılmamız lazım. Yani insanlar hala uzayda küçümsenmeyecek derecede, uzayda hala yer işgal etmeye başlamışlarsa, bunların çalışmalarını yapıyorlarsa, yani istikbal göklerdedir'in hedefine bizzat kendileriyle yaptıkları teknolojiklerle şunlarla bunlarla uğraşmaya çalışıyorlarsa bizim ufak tefek işlerle uğraşarak Müslümanların birbirleriyle uğraşmalarıyla uğraşmalarının hiçbir anlamı yoktur. Bir kere aklımızı çalıştırmamız lazım. Bu aklı çalıştırmadığımız sürece kimse kusura kalmasın. Bunu açık ve netlikle söyleyeceğim. Kimse de alınmasın alınacaklardır yani bir şey demem. Eğer kutlu doğum haftalarını Kutlu doğum haftasında şu anda Hala Aklı yitirecek şekliyle Aklı yitirecek şekliyle Peygamberin gerçek anlamda sünnetine sarılmak yerine Aşırı duygusallık Aşırı duygusallıkla Hurafelerle, hurafelerle Eğer biz kutlu doğumu gerçekleştiriyorsak Biz peygamberin sünnetine Tabi olmuyoruz demektir Peygamberin sünnetine tabi olmak Uzaya çıkmak demektir Evet Pasta keserek, Kur'an-ı Kerim'den pasta yaparak, pastadan Kur'an-ı Kerim yaparak değil arkadaş. el yahu, el insaf. etmeyin gözünü seveyim. Peygamber'in sünnetini, el-Kutlu Doğum Haftası'nda Peygamber'in sünnetinde hedef izzet ve izzet savaşı ise, bunu elde etmekse ne yapılması gerekir? Uzaya çıkmanın yolunu, uzaydan mücadele etmenin yolunu ve bunun teknolojik altyapısını hazırlama noktasında kendi neslimizi ve mevcut olan nesli yetiştirme noktasında bir özen ve gayret içerisinde olmuyor isek, vallahi de billahi de ben size şunu söyleyeyim, asırlardan beri, yıllardan beri ne yaparsak yapalım. isterseniz 365 günü kutlu doğum yılı yapın, kutlu doğum yılları yapın, bu kafayla gittiğimiz sürece bir şey olmaz. Ve hala Müslüman Müslümanı ezmeye devam eder. Biz izzet savaşı içerisinde olmamız gerekir. İzzet mücadelesi içerisinde olmamız gerekir. Bu olmadığı sürece bu olmadığı sürece sadece adı anıldığı zaman sadece ve sadece altını çizerek söylüyorum sallallahu aleyhi ve sellem demekle izzet savaşı gerçekleştirilmez. El-İslamı bunu hiç kimse unutmasın. Hiçbirimizin unutmaması lazım. Bunu biz yüceltme noktasında yüceltilmesi noktasında gayretlerimiz ve çalışmalarımız olmadığı sürece fazla bir yere varamayız. Geçenlerde kullandığım bir cümle vardı. Daha doğrusu bir ders esnasında o da işin doğrusu zaten o düşüncede sahiptim. Dini düşüncede, din düşüncesinde, din anlayışında eğer hurafeler Tıpkı hurafeler var ya, şu an hep hurafelerle kafalarımız, beyinlerimiz dolu. Bu hurafeler çerçevesinde, hurafeler, çerçevesinde, hurafeler bizi çöpe çevre sarmış. Dini sadece ortada ufacık bir şey haline bırakmış. Etrafını sardıkça sarmış. Ve ben şunu diyorum. Din anlayışında hurafeler tıpkı bir şarap gibidir. Aklı, aklı devreden çıkartan, Aklı devreye koymayan bir şarap gibidir. Ne kadar sıklıkla kullanılırsa yani siz hurafeyi Müslümanlar hurafelere ne kadar çok inanırsa ve ne kadar çok yaşarsa yani ne kadar çok sıklıkla kullanırsa sarhoş olur ve dolayısıyla da aklı gerinden gider. Aklı olmayan bir düşünce yapısına bir din anlayışıyla da hiçbir şeyi akledemez neyin nereden geleceğini tasavvur dahi edemez. Dolayısıyla bu İzzet Savaşı daima Müslümanın bir hedefi olmalı. Neyle ama sadece kuru kuruya değil. Kuru kuruya değil, akılla ve çalışarak, gayret ederek ama çalışması ve gayreti de belirli plan ve program çerçevesinde olmak, olmak zorundadır. Hiç kimse birilerinin yaptığı gibi Mehdi'yi falan beklemeye kalkmasın. Mehdi gelecek ya da birileri gelecek bizi kurtaracak hevesini ya da sevdasına kapılmasın. Müslümanın her bir Müslüman bu noktada kendisini bir Mehdi'yi kabul etmeli. Deyim yerindeyse. Deyim yerindeyse diyorum. Yani kendisi bize çalışarak bir katkıda bulunmalı. Ama Kur'an ve sünnet çerçevesine ve aklı da devreye koymak suretiyle Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere doğru yönelmek durumundadır. Aksi takdirde değil. Bundan dolayı bu noktada biraz daha bizim e, milli ve yerli bir duruşa sahip olmamız gerekiyor. Milli ve yerli duruşsa sahip olmayan, yerli kafaya, yerli düşünceye sahip olmayan bir düşünceyle bir yerlere varmamız herhalde biraz zor olsa gerektir diye düşünüyorum. Evet bu yerli ya da milli olmanın artık çok fazla para etmediği, çok fazla bir değer atfetmediği günümüz Müslüman dünyasında ve, ve Türkiye'mizde dahil olmak üzere. Bakınız Hz. Peygamber vaka olan, sünnetullah olan ama sünnetullaha karşı da bir caydırıcı her türlü değerlerimizin alaşağı edildiği bir dünyada. Bakınız Hz. Peygamber ne buyurmuş. Vasıra bin Esma, yani bin Vasıra bin Esma'dan gelen bir rivayette ki o babası babasından ismiş yani babası Vasıra bin Eskadan rivayette. demiş ki, e, tabi buradaki kısa rivayet söyleyelim daha sonra uzunluğu söyleriz. Ya Resulallah, men asabiyye qale en tu'ayna kavmaki alez Asabiyet, işte bizim kavmiyetçilik dediğimiz ya da bizim adına bizim ırçılık dediğimiz, Asabiyet ifadesi nedir? de bile, bile kavmin ya da toplumun yapmış olduğu zulme destek vermendir. İşte budur. Peki bunun maha kapline bakacağız. Maha neymiş? İslam'a ve İslam ilimlerine büyük hizmetler vermiş, deyim yerinde ise ölümsüz eserler kazandırmış, Türk illerinin 70 yılı aşkın esaret döneminden yavaş yavaş kurtuldukları, şu yıllar dediği ise o yıllarda, 1990'lardan bahsediliyor. Bir yandan bütün Müslümanlar için yeni tebliğ ve hizmet imkanları söz konusu olurken, bir yandan da kalmiyetçilik, milliyetçilik, balıkçılık gibi kavramlar yeniden gündeme gelmektedir. Hiç kuşkusuz o eski ve görkemli Türk illeri ve İslam yurtlarının dünyayla yeniden iletişim kurma şansına kavuşması, öncelikle bütün Müslümanları ve Türkleri sevindirmektedir. Belki bazıları olaya yeni pazar imkanı diye bakabilir. Bu sebeple iştahları kabarabilir. Hatta kimi resmi ideoloji simsalları da layıklık ihracı şansı olarak bayram ediyor olabilirler. Kim bilir, belki biriler de yeniden Türkçülük, milliyetçilik ve turancılık hareketleri iğme kazanacak diye uykusuz kalabilir, huzursuz olabilir. Kim nasıl yaklaşsa yaklaşsın. Türkiyelileri, İslam yurtları artık dünyanın ve Müslümanların özellikle Türkiye'nin gündemindedir denilmiştir o dönemde yazılan bu yazıda hiç şüphesiz biz olaya Müslümanca ve Müslümanların meselesi olarak bakmakta ve öyle yaklaşmaktayız. 70 yılı aşkın tabi bu e, satırların yazıldığı dönemde bir bir e, Türk, Cumhuriyetlerinin, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilan ettiği dönemden bahsediliyor. O döneme e, aklımıza getirmemiz lazım. 70 yıla aşkın bir süredir. Dünyanın en zorba dinsizlik, akım ve baskılarına maruz kalmış. Bunlara göğüs germiş ve İslam'dan vazgeçmemiş o çilekeş insanlar, şimdi adını söyleyip kendisine haset kaldıkları İslam'ı, boyası yaşamak hakkına herkesten çok layıktırlar. Ancak yaşamak için bilmek gerek. Evet, yaşamak için bilmek gerek. Şimdi o insanlara, İslam'ı ulaştırmak bütün bir ümmetin, özellikle de onlarla kan bulunan Müslüman Türklerin görevidir. Dinim İslamdır, İslam yaxşıdır demekten deliller deliller gibi zevk alan fakat bunun ötesinde hiçbir şey bilemeyen Ortasya aydınına o güzel insanlara her vasıtle İslamı taşımaktan daha büyük zevk mi olur? Khorasan'a, Taşkenti, Buharayı, yeniden İslam ile dirilmiş görmek hangi Müslüman'a sevinçten gökleri uçurmaz ki? Hangi Müslüman'a sevinç ve şükür secdeleri yaptırmaz ki? Bu cümlelere şöyle bir süre gözü minare ve kubbeye Kulakları ezan sesine hasret kalmış olanlar çok daha iyi anlayacaklardır. Kavmiyetçilik konusu, iş, konusu işlemek isteyeşimizin temel sebebi bu yeni. Aslında bu yeni değil. Bu hali hazırda devam ede gelen bir şeydir. Tebliğ ve hizmet imkanını olumsuz etkileme ihtimaldir. Şimdi hali hazırda tabi mesele Müslümanın nazarında meseleyi Müslümanca yaklaşmak gerekiyorsak bir bütün halinde yaklaşmamız lazım. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, o Müslüman, diğer yerdeki bir Müslüman için bir mesele olmalı. Bana necil değil. Müslümanın hangi dine, daha doğrusu hangi ölka, hangi kavme, hangi millete ait olduğuna bakılmaz. Sadece bir yöne yönelerek değil. Sadece bir tarafa yönelerek değil. Her tarafı elin Müslümanlar ellerinden geldikleri kadar deyim yerindeyse e, mecazi anlamda söylüyorum ahtapot gibi elleri o yardım elleri ya da yardıma muhtaç olacak olan insanlara ahtapot gibi bütün kollarını yaymak durumundadır. Bir tarafı ağır basıp diğer tarafa hafife alamazsınız. Böyle bir dengesizlik olmaz. Ve bunu yaparken de bunu yaparken de asla bir kavmiyetçilik ya da e, kavmiyetçilik kafası ya da ruhuyla ya da milliyetçilik havası ruhu ve e, ruhuyla meseleye yaklaşılmaması gerekiyor. Hasbelkader şunu söyleyeyim. 1999 98-99 senesinde bir yıllığına e, Türkmenistan'a gitmiştim. ve Bir yıl Türkmenistan'da görev yaptım. O yaptığım süre içerisinde de oradaki insanların yani Türkmenlerin e, ki kendi ifadeleriyle ata diyarı, ata yurdumuzda vardığımız zaman gerçekten insanların deyim yerinde ise bilgi seviyesi itibarıyla bilgi seviyesi itibariyle çok geride kaldıklarını gördük. Tabi elimizden girdiği kadar ilahiyat fakültesinde ilahiyat fakültesinde öğrencilere her açıdan yardımcı olmaya çalıştık. Halkla birebir İslam'ın gerçek anlamındaki şuurlu bir şekliyle olan halini anlatmaya ve e, sevdirmeye gayret ettik. Tabi bilgi düzeyinde mümkün mertebe artırmaya çalıştık. Ve şunu gördük ki e, onlar da aynı şekilde İslami anlamda e, İslam'a susamış olan insanlardı. Elhamdülillah tabi şu anki durum aradan bunca sene geçmiştir. Ama o başlangıç seviyesi gerçekten acınacak hal. Ama buna rağmen Yine onlar o temiz, ruhani olan o, o duygularını muhafaza etmişlerdi. Dolayısıyla buradaki mesele sadece e, belli bir tarafa yönelik değil. Aynı zamanda her tarafa dengeli olarak, mesafeli olarak e, yardım ruhumuzu bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Şimdi... İncelte bunun gerisinde şu kamuycilik meselesine bakalım. Yani insanların bağlı olduğu bir kere insana bu dünyaya gelirken belir bir pasaportla ya da belli bir vize ile kendi istekleri doğrultusunda dünyaya gelmiyorlar. Hangi ırktan, hangi mesetten meset Hangi ırktan, hangi kalm hangi obadan meydana geleceğini kendisi kendine tayin etmiyor. Cenab-ı Hak tayin etmiş ve o şekilde dünyaya gelmişler ve kendi ellerinde olan bir şey değil dolayısıyla bu bir üstünlük meselesi ama herkes hayrat, yani hayırda yarışın üstününce yapılması gerekir herkes kendi o bağlı olduğu kabileyi bağlı olduğu akrabayı yapmak sevmek durumunda bakın akrabaya ne derece önem verildiğini herkes biliyor değil mi bunu bilmeyen var mı Akrabayla ilişkisini kesen insanların Allah nazarındaki e, sonucunu da herkes biliyor. Bunu söyleme de gerek yok. Hem cenab Hak hem Hazreti Peygamber'in konuda neden olup olmayacağını söylemiş zaten. Akrabayla ilişkisini kesen benimle olan itibatını kesmiş demektir diyor. O halde kendi akrabalarıyla yapmaması gerekir. İlişinin kesilmemesi lazım. Yardımcı olması gerekiyor. Herkes birbirine yardımcı olması gerekir. Farklı akrabalar, farklı kabileler, farklı boylar vesaire ne yapacaklar? Herkes kendi akrabasının, kendi kavminden, kendi milletinden, kendi ırkından her neyse bağlı olduğu ırka sahip çıkmak zorundadır. İnkar edemez. İnkar politikası asla tasvip edilmez. Yoktur denilemez. Vardır ve herkes onu ıslah etmek durumundadır. Yani varsa yanlışlığı etmek durumundadır. Dolayısıyla bir e, bir kısım insanlar çıkıp ben şuym, buyum demiş olmasının zerre miktar kadar ayıplanacak bir durumu söz konusu değildir. Peki ayıplanacak olan nedir? Hazreti Peygamber'in buyurduğu üzere "Entwaini qalmi ala zulmi". Yani eğer senin kavmin bir zulüm yapıyorsa, yani bağlı olduğun grup bunu genel çerçeveyle değerlendirebilim. Mesela sen bir ırka mensupsun. A ırkına ya da B ırkına mensupsun. Ya da A kavmine ya da B kavmine mensupsun. Ya da A grubuna ya da B grubuna mensupsun. Eğer senin kavmin, senin grubun, senin bağlı olduğun her neyse zulüm yapıyordu ve sen o zulme sessiz kalıyorsan işte onun adına adına kavmiyetçilik denir, ırkçılık denir. Yani bu anlamda mezhepçilik denir bu anlamda boyculuk denir ne, denir ne denirse denir. Yani burada bir zulme destek vermek söz konusu. İşte bunun adıdır asabiyet ifadesi. Ama çıkıp tabi insanın e, kendi kalmini, kendi milletini bağlı olduğu grubu ifade etmiş olması ve bu çerçevede yapmış olduğu hayırları dile getirmiş olmasının zerre miktar kadar bir asabiyetik alakasının olmadığını. Bunu ben demiyorum. Bunu Hazreti Peygamber söylüyor. E zaten Cenab-ı Hak zaten farklı şekilde yarattığını söylüyor. Bir, sünnetullah. Herkes kendi bağlı olduğu grubunu yapmak durumundadır. Grubu sahip çıkmalı ama hayırda sahip çıkmalıdır. Hayra vesile olacak işleri yapmalarına imkan tanımalıdır. Bir çıkıp ben şunu ben şuyum buyum demiş olması ve bu kavmimin bu milletimin şu şu güzel özellikleri vardır, hasetleri vardır demiş olması hiçbir zaman kaldı ki milliyetçilik kavramı Batı dünyasında çıkmıştı, Fransa'da çıkmış olan bir kavramdır, neşnalizmdir ve kesinlikle bunun milliyetçilikle bir bağlantısı söz konusudur. Dolayısıyla ha kendi ülkemize ya da e, bağlı olduğumuz coğrafyayet olan bir e, kavramsa o ayrı bir şeydir. Ama geldiği köken itibariyle tamamen farklı bir anlamda olduğunu ifade ederim. Bizim kendimize ait olan kavm e, meseleye baktığımız zaman da e, burada dikkate almamız gereken nokta entoine kavmaki alezunlu meselesi. Ama bunun haricinde elbette değil. Dolayısıyla şimdi hiç şüphesiz biz olayı Müslümanca ve Müslümanların meselesi olarak bakmak durumundayız. İslam haktır, haktan yanadır her şeyin en doğrusunu, en tabiisini bildirmiştir. Soy, sok, kavim, kabile, millet ve ırk kaygılarını, bunların ne zaman zararlı ve yasak, nereye kadar serbest ve gerekli olduğunu sevgili öğrenmek öğrenmekte, işin en doğrusudur. Mesela e, konu edindiğimiz hadisi şerifin, Ahmed bin Hanbel ve İbn-i tarafından zikredilen rivayetinde, Vasile bin el-Eska radiyallahu anh'a, Ya Resulallah, kişinin soyunu, sopunu, kavmini sevmesi, Kavmiyetçilik yani kavmiyetçilik ifadesi geçmiyor da asabiye mi sayılır diye sormuş. Allah razı olsun herkes elini vicdanına koysun. Bakınız ya Resulallah kişinin soyunu sopunu kavmini sevmesi bunu övmesi asabiye sayılır mı? Hayır kişinin kavmine zorunda yardımcı olması kavmiyetçiliktir cevabını verilmiştir. Demek oluyor ki bir Müslümanın yakınlarının mensup olduğu milleti sevmesi değil onlara haksızlıklarına ortak ve yardımcı olması kavmiyetçiliğidir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i de Hazreti Peygamber bu tür kavmiyetçiliğe şöyle bir benzetmeyle önüne selmiştir. Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardıma kalkışan kişi kuyuya düşmüş deveyi kuyruğundan tutup çıkarmaya çalışan gibidir. Yani faydası bir işle meşgul olmaktır. Çünkü nasıl kuyruğundan tutmakla deve kuyudan çıkarılmazsa Haksızlıkta kavmine yardımcı olmayı çalışmakta hiçbir fayda sağlamaz. Burada bir kez daha hatırlatılması gerekli olan husus şudur. İslam tabi, fıtri ve haktan yana bir din ve sistemdir. Kişine hiçbir müdahalesi olmadan mesrup olduğu soy sok millet sevmesi, onları kendisine yakın hissetmesi, daha doğrusu kendisini onlarla aynı sayması tek tabi bir duygudur. Çünkü o, o çevre içinde kendisinin farkına varmıştır. Ancak bu çevrenin iman değerlerinin üzerine geçerek haksızlara hoş gördürecek düzeyde kişiye etkili olması işte bu gayri tabiidir. Hakkaniyete aykırıdır. İslam'ın hak idealine temelinden ters düşmektedir. Cahili insanının, yani hak duygusu kaybolmuş insanların dediği gibi <gülüyor> ben ve benim soyum, sopum, kavmim, kabilem her zaman haklıdır. Bakınız her zaman haklıdır. Ve ne olursa olsun ben kavmimden yanayım anlayışı kavmiyetçiliktir, tefrikadır ve yasaktır. İslam işte işin bu boyutuna karşıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurmuştur. Kendisine sormuşlar, mazlum kardeşe yardım anladık fakat zalime nasıl? Hazreti Peygamber onu da zulümden vazgeçirmek. Bu da ona yardımdır buyurmuştur. Diğer bir diğer yandan Ebu Davud'un Süraka bin Malik bin Cumhurşum el-Müddeci radıyallahu anh'den naklettiğine göre Süraka şöyle demiştir. Resulullah bize hutbe irade etti. Hutbesinde şöyle buyurdu. Sizin en hayırlığınız günaha girmeksin. Kabine kabilesini savunandır. Nerede geçiyor bu rivayet? Ebu Davud kitabı redette. Tekrar söylüyorum. Sizin en hayırlığınız günaha girmeksin kavim ve kabilesini savunandır. Bu Harbi'nde bir darbe ile bir öldüren al sana ben İranlı bir delikanlıyım diye nara atan sahabiyi duyunca Hz. Peygamber sesin sahibine yönelmiş ve al sana ben ensarlı bir gencin demen gerekmez miydi diye onu görmüştür. Bu hadislere şu ayetlerde eklersek Müslüman kavmiyetçilik konusundaki nezaket sınırları daha bir açıklıkta ortaya çıkmış olur. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine karşı çıkanları sevgi beslediklerini görmezsin. Ey iman edenler! Öz nefsiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin. İster zengin ister fakir olsunlar. Allah onlara sizlerden daha yakındır. Artık siz haktan yüz çevirerek istlerinize uymayın buyurmuştur. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığında kişinin kendi kavmini sevmesi ama haksızlığa düşmeden. Haksızlığa meydan vermeden kavmini övmesiyle kavmini sevmesinin ırkçılıkla ya da kavmiyecilikle ya da asabiyetlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Aksine aksine bu bir sünnettir. Hangi anlamda sünnettir? Sen kendi kavminin kendi Bağlı bulunduğun o boyun kabilenin hayırda yarışmasına sürekli hayırlar çıkartmasına vesile olacaksın ki o hayırda yarışma söz konusu olsun. Artık o hale geldi ki birileri İslam dünyası içerisinde birileri kendi kavminin ön plana çıkartıyor. Ona adın onun adına İslam deniliyor. Fakat bir başka grup çıktığı zamanda kendi kavmini ileri sürdüğü zamanda da onun adı ırkçılık oluyor. Onun adı milliyetçilik oluyor. Onun adı başka bir şey oluyor. Adına söylemek istemiyorum. Ama elin saf İslam evrensel bir dindir. Sadece belli bir millete, belli bir kabileye yönelik değildir. Dolayısıyla onun ilkeleri bütün Müslümanlara şamildir. Ve bu çerçevede hareket edilmesi gerekiyor. İnsanın kendi kavminin kendi milletinin ya da bağlı olduğu kabilenin ya da bağlı olduğu grubun grup derken kasettiğim soysoğan anlamında söylüyorum, hayırlı yönlerini ön plana çıkararak hayırda yarışmaya sevk edecek bir vesile kılması ne derece e, sakıncalıdır? Elbette değil. Aksine hayırda yarışma festivali, hayrat, hayırda yarışmayı Cenab-ı Hak zaten bu konuda bize emretmiştir. Dolayısıyla bu ince ve hassas noktayı ya dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir mesele? Buradaki mesele kavmin, eğer bağlı olduğun grup ya da akraban, eşin, dostun, anan, baban, soyun sopun vesaire eğer bir haksızlık yapmışsa bu haksızlığa karşı çıkmaktır, durmaktır. Yoksa haksızlıklar karşısında haksızlığa destek vermek değildir. Ve sakın bir topluluğu öfkeni sizi sevk etmesin. Adil olun bu takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının doğrusu Allah istiklerinizden muhaberderdir. Buraya kadar zikrettiğimiz naslardan iyice anlaşılmış oldu ki herhangi bir Müslümanın mensup olduğu milleti sevmesi yasak değil. Kavminin haksızını arka çıkması, haksız olmasına rağmen sadece kendi milleti olduğu için savunması kavmiyetçiliktir. Bu sebeple çağın İslam'ın yoğunlaş anlamına göre Türk illerindeki gelişmelere elden gelen yardım hiç çekinmeden yapılmalı. Oradaki İslam'a haset, mazlum Türklerin bu hasetlerinin kısa zamanda bitmesine yardımcı olunmalıdır. Şimdi en büyük dış tebliğ imkan ve şansı bu noktada yoğunlaşmaktadır. Onlara şimdi İslam gerek, bize de bu hizmete, bu büyük tebliğ görevine aracı olmak düşmektir. Birileri oralar bir şey ihraç etmeden, oraların da havasını bozmadan bunun yapılması gerekiyor. Şimdi elhamdülillah o dönemin şartları ile şimdiki dönemin şartları bir değil ama <gülüyor> hala Türkistan illerinde zulümlerin yapıldığını, işkencelerin yapıldığını da e, şu Müslüman dünyanın da artık kulaklarını açıp duyması gerekiyor. Yani sadece Filistinlerin, sadece Suriyelilerin, sadece Irakların ya da Müslüman diğer tarafındaki Yemen'dekilerin yahut e, Libya'dakilerin vesaire değil. Diğer dünyanın her tarafında geçerli olan e, ortak ortak da birleşme noktasında e, Türkistan Türkiye'de Türkistanların Türkistan'da yaşanan zulümlere yönelik de bir sesin, bir topluluğun herhalde çıkması gerekiyor. Bir bütündür, parçalanamaz Müslüman düşüncesi ve zihniyeti sadece belli bir yöreye, sadece belli bir tarafa asla ve katlar yönlendirilemez. Bir taraf ihmal edilip, diğer taraf arbasamaz. Nerede bir zulüm varsa o zulme karşı çıkmak Müslüman'ın ve sivil toplum kuruluşlarında bu noktada ödevi olmak durumundadır. Eğer izzetimizi, izzetimizi bir noktada yaşamak istiyorsak ortaya çıkartmak istiyorsak aklımızı da devreye koyup Kur'an ve sünnet çerçevesinden meseleye yaklaşıp ve ileriye yönelik teknolojik çalışmalarda en kısa zamanda halledip bir şekilde artık e, bu izzet savaşını izzet mücadelesini onurlu bir şekilde belli bir noktada hem mevcut nesli hem de gelecek nesli yetiştirme noktasında bunun bir sünnet olduğunu, sünnet terakki edilmesi gerektiğini daima e, hatırdan e, çıkartmamamız gerekiyor. Bugünkü dersin e, ana konusu bu idi ve bu çerçevede de herhalde gerek anlam itibariyle gerekse yorum çerçevesinde e, bu noktaları dikkat edilmesi gerektiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Evet, bugünkü dersimizde burada son erdi sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? peki o takdirde hepinize şimdiden iyi geceler diliyorum Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle.